Seninle çok ilginç bir kaynağı Doktor Alattin Ali'nin e, İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabındaki iki zarf kısasına dalıyoruz. Evet evet harika bir seçim kısa ama e, çok katmanlı bir hikaye gerçekten. Aynen öyle hazırsan şöyle bir bakalım bu katmanlara ne dersin? Başlayalım. Hikaye aslında çok tanıdık bir durumla başlıyor değil mi? Genç e, hırslı bir yönetici geliyor köklü bir kurumun başına geçiyor. Evet ve giden müdür tecrübeli olan ona iki tane mühürlü zarf bırakıyor. Şey diyor hani biri işler çok kötüye gidince. işinden çıkılmaz hale gelince. Hani, diğeri de artık hani her yol tükendiğinde açılacak. Peki bizim buradaki görevimiz ne? Yani bu basit gibi duran emanetin bu liderlik sorumluluk meselesinin şifrelerini çözmek değil mi? Tam olarak bu. O zarfların ardındaki anlamı deşmek. Hadi başlayalım o zaman ve e, beklenen oluyor tabii. Genç müdür kendini bir anda zorluklar içinde buluyor. Evet, Metin de diyor ya hani işler sarpa sarmaya, sorunlar çığ gibi üzerine yuvarlanmaya başlayınca. Hemen ilk zarfı açıyor. Peki içinden ne çıkıyor? O tek cümlelik çözüm. Senden öncekini suçla. Çok net. Bu ilk başta bir rahatlatıyor sanki değil mi? Şöyle bir oh dedirtiyor belki ama... Ee, neden bu strateji eninde sonunda işe yaramıyor? Yani sadece pratik olarak mı işe yaramıyor yoksa altında başka bir şey mi var? Ya Aslında cazibesi tam da kolaylığında. Sorumluluğu hop başkasına atıyorsun. Ama hikaye bize fısıldıyor sanki. Bu geçici bir rahatlama sadece. Hmm. Şey gibi, ruhu içten içe çürüten zehirli bir şerbet diyor hatta. Yani bu sadece işe yaramayan bir taktik değil, daha derin, karakteri bozan bir şey. Yani günü kurtarıyor gibi ama asıl sorunu çözmüyor, hatta belki büyütüyor. Kesinlikle, köküne inmeni engelliyor. Metnin uyarısı çok güçlü. Geçmişi suçlamak, geleceğin mezar taşını kendi ellerinle yontmaktır. Geçmişe takılıp kalıyorsun yani, geleceği kuramıyorsun. Bir tuzak aslında. Tam bir tuzak. Bu geçici rahatlama, tabii pahalıya patlıyor. Müdür kendini daha da beter bir krizin ortasında buluyor. Artık saklanacak yer kalmıyor. Evet, Metin diyor ya, öncekinden daha büyük, daha sarsıcı bir kriz patlak verdiğinde, işte o zaman ikinci zarfı uzanıyor eli. Ve oradaki tavsiye, yani hakikaten insanın kanını donduruyor biraz. Ne diyor? İşler bu raddeye geldiğine göre, senden sonrakine bırakmak üzere iki yeni zarf hazırla. Yanılmaz değil mi? Bu bir çözüm değil ki. Bu resmen lanetin devamı gibi bir şey. Kesinlikle çözüm değil. Bu e, acı bir ayna aslında. O tavsiye dediğin gibi o kısır döngünün, metnin tabiriyle o vebal zincirinin ta kendisi. Vebal zinciri. Evet. Suçu ve başarısızlığı sürekli bir sonrakine miras bırakma mekanizması. Şey diyor ya Metin, en ağır miras. Devredilen mühürlü zarflardır. Korkunç. Müdürün anladığı şey şu o zaman. Farkında olmadan kendisi de o eleştirdiği sistemin bir parçası olmak üzere. O zincirin yeni halkası. Aynen öyle. Kendi başarısızlığının reçetesini yazıyor aslında bir nevi. İşte tam bu noktada, bu umutsuz anda hikaye bir anda yön değiştiriyor. Müdür ne yapıyor? O zarfları, o kolaycı çözümleri yakıyor, ateşe veriyor. Bu sadece kağıttan kurtulmak değil herhalde değil mi? Daha derin bir anlamı olmalı. Kesinlikle. Bu, o kolaycılığı, o kestirme yolları... En önemlisi de sorumluluktan kaçışı reddetmek demek. Geçmişten gelen o zehirli mirası reddediyor aslında. Ve sonra yaptığı daha da ilginç bence. Kimi çağırıyor? Odasını her gün temizleyen, yaşlı, görmüş geçirmiş hizmetliği. Ona danışıyor. Ne soruyor peki? Anlat amca diyor. Bu çatının derdi nedir, dermanı nerede başlar? Neden o, neden hiyerarşideki bir başkası değil de en görünmez kişi? İşte bu müthiş bir tevazu anı bence. Gerçek bilgelik, çözüm her zaman o parlak makamlarda, o süslü diplomalarda olmayabilir. Bazen yılların tecrübesinde, hayatın tam içinde. Hatta o tevazu süpürgesini tutan ellerde. Aynen öyle. Bunu anlıyor müdür? Hiyerarşiyi aşıyor, samimiyeti ve gerçek derdi anlama çabasını öne çıkarıyor. Sorunları tepeden değil, kökünden anlamaya çalışıyor. Peki hikayeden damıtılan derslere, o hikmetlere girirsek neler öne çıkıyor? Birincisi çok net. Suçlu arama, sorumluluk al. Kolayı seçme, yükü omuzla. Bu bir. İkincisi de makamların geçiciliği galiba değil mi? Makam fanidir, mesuliyet ise ebedi. Kesinlikle. O koltuk gelip geçici ama yaptıkların yapmadıkların kalıyor. Mirasın o. Üçüncüsü de liderliğin özü. Hizmeti en büyük makam bil. Gerçek güç hizmetten geliyor. Ve tabii o ayna benzetmesi. İkinci zarf için söylediği. Neydi o? İkinci zarf insanın kendine yazdığı en acımasız mektuptur. Çünkü o zarf aslında kendi yetersizliğini, kendi kaçışını itiraf ediyor. Kendi mirasını devretme niyetini gösteriyor. Çok acı. Çok doğru. Peki bütün bu konuştuklarımızdan sonra bu derin dalışın dinleyenimiz için... Yani senin için pratik anlamı ne olabilir? Gündelik hayatta karşılaştığın zorlukları düşün. Mesela iş yerinde, okulda, ilişkilerinde. Evet, o engellerle nasıl başa çıkıyorsun? Hep bir öncekini mi suçluyorsun ya da başkasını mı işaret ediyorsun? Yoksa e, o sorumluluğu sahiplenme cesaretini gösterebiliyor musun? Asıl soru bu. Tam da bu noktada o son çarpıcı düşünceyle bitirelim istersen. Metinden çıkan o soruyla... Olur. Bu kısa e, aslında seni kendi mirasını düşünmeye itiyor. Yani önüne çıkan zorluklarla gerçekten yüzleşip kalıcı bir şeyler mi inşa ediyorsun? Taş üstüne taş koyuyorsun. Yoksa farkında bile olmadan senden sonrakilere belki çocuklarına belki çalışma arkadaşlarına o görünmez mühürlü zarfları mı hazırlıyorsun? İşte Metin sorduğu o can alıcı soru bu. Zincirin bir halkası mı olacaksın yoksa o zinciri kıran mı? Bu sadece yöneticilikle ilgili değil aslında. Hayır, hayır. Çok daha temel bir şey. Bu hayatın her alanında geçerli bir karakter meselesi. Bir duruş meselesi.